Açık, açık dergi. dergi. Evet, Açık Radyoda Açık Dergi programı devam ediyor. Telefon bağlantıyla devam edeceğiz. Ee, İstanbul'da dün 30'un üzerinde parkta insanlar bir araya geldiler. Bunlardan bir parka uzanacağız şimdi. Öncelikle Üsküdar'dayız. Ezgi Aktaş bizlerle beraber. İyi akşamlar Ezgi. Ee, i̇yi akşamlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. <gülüyor> Az Az evvel bugün yapılmış bir açıklamaya yer verdik dergi içerisinde. Dinleme imkanı buldum bilmiyorum ama... ...Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Profesör Doktor Doğan Şahin... ...şeyden bahsetti hep beraber... Büyük bir travma yaşadık. Yaşadığımız ilk travma değildi ama travmadan sonra en önemlisi yalnız olmadığını e, hissettirmektir e, demiş. Tam da esasında bugünlerde forumlar kendiliğinden bir biçimde galiba bu ihtiyacı e, karşılamak üzere hasta oldu. Sen zaten dokümantarist akibiyle de yakından e, ilişkilisin. Evet. Gezi e, Parkı'daki e, Gezi Parkı sırasında da zaten orada da festivale devam etmiştiniz e, evet, film festivalinde. Şimdi de forumlardasın. Dün dedin aktarır mısın bu bağlamda gördüklerini? E, tabii öncelikle evet Psikiyatristler Derneği'nin açıklamasını ben de dinledim. Galiba biz hani, bu bütün algı dağınıklarından e, ya da psikolojik e, bozukluklardan bir arada dayanışarak e, kurtulmaya ya da bunun etkilerini azaltmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Ee, Üsküdar'a gelirsek Üsküdar'da dün gece ilk defa bir forum e, yapıldı Doğancılar Parkı'nda. Ee, Üsküdar enteresan bir e, kitleye sahip yani yaşayanlara sahip bir ilçe. E, hem muhafazakarlar var hem sol görüşlü insanlar var hem e, hiçbir e, siyasi görüşe kendini hissetmeyen insanlar var. Evet. E, bu anlamda ben Üsküdar'daki forumları çok önemsiyordum. O yüzden gidip e, katıldım ve e, dinledim. E, açıkçası e, bana çok umut verdi e, oradaki forumun e, katılımcıları ve çıkan e, görüşler. E, öncelikle şunu gördüm ki Üsküdar'da gerçekten birbiriyle dayanışmaya hazır ve e, bunun eksikliğini yıllarca hissetmiş bir e, insan e, topluluğu var. E, o yüzden alınan ilk kararda e, artık daha fazla dayanışalım, mahallevi, e, mahallevi e, işte değerlerimizi hatırlayalım e, şeklinde oldu. Hı hı. E, bu anlamda bir Üsküdar Dayanışma adında bir oluşum e, ifade edildi. Bu oluşumu biz e, sosyal medyada örgütlemeye e, bugünden itibaren başladık. En önemli kararlardan biri buydu. Evet. Ee, İktidarda benim dikkatimi çeken bunu, özellikle vurgulamak istiyorum. iktidarın dilini toplumu nasıl etkilediği açısından önemli bence. Ee, i̇lk konuşulan konu çünkü buranın yani oradaki Doğancılar Parkı'nın yeter, yeterince güvenilir olup olmadığı konusuydu. Ee, çünkü hani bu muhafazakar AKP seçmeni e, bir şekilde iktidar tarafından bizzat başbakan ağzıyla dolduruluyor. Ee, acaba gelip oradaki forumlara müdahale edilir mi? bir şeydi. Fakat bu sonuçta böyle bir şey olmayacağını umuduyla tatlıya bağlandı. Şimdilik her akşam saat 9'da Doğancılar Parkı olarak biz Üskü Üsküdarlılar <gülüyor> toplanıyoruz. Evet. Ee... <gülüyor> evet bir de tabii yani bu şey çok önemli. Hem umudu tutmak ve aslında biraz iyi yönüyle düşünmek yan yana gelmişken bir yandan da esasında farklı yerlerde ee, toplantılar olduğunu az evvel de söyledik biliyoruz da zaten ama e, Üsküdar'a çok yakın yanışmalar da var esasında Haydarpaşa evet. olsun, Kadıköy olsun galiba bu e, aşamada farklı yerlerde yapılan e, toplantıların nasıl yan yana geleceği sorusu da epey önemli bu konuda e, ihtiyaç da duyuluyor mu parkta onu sormak isterim tabii ki evet duyuluyor ee, biz dediğiniz gibi Üsküdar'da Haydarpaşa'yı hem de Kadıköy'de Katık'ıya e çok yakındayız, yakındayız. Bu iki semt de zaten üst kendisi başlı başına kentsel dönüşümlerle en fazla etkilenecek semtlerden biri. Hı hı. Bu çevreye baktığımız zaman. Burada önemli bir dayanışmanın ağın kurulması gerekiyor. Evet Üsküdar'da özellikle bu üç alan için yakın iletişim halinde olma İstanbul'un geneliyle de dayanışma halinde bulunma kararı alındı. Evet. Yani böyle bir e, görüş e, konuşuldu daha doğrusu. Hı hı. Evet e, yaklaşık 30 küsur 35 sanırım en son sayı parkta olduğu gibi de bunun e, aslında sürekli ve sürerli bir forma dönüşmesi durumu da var. Her akşam e, 9 itibariyle sanırım Doğancılar Parkında buluşulacak bundan sonra değil mi? Evet doğru doğru. Peki çok teşekkürler Ezgi aktardıkların e, için. Ben teşekkür ediyorum. Tanım. Peki görüşmek üzere. Çok sağ ol görüşürüz. İyi günler, sağ ol. Evet Ezgi Aktaş bizlerle beraber de Üsküdar'dan bundan sonra 9'da da her gün buluşmaya devam ediyor. Üsküdar Surğrenişme'nin kurulduğundan ve yakın mücadelelerle dayanışmalarda da biz itibatın olacağından bahsetti kendisi. Ayrıca onun notlarını da bir biçimde paylaşmıştı bizde. Bir yandan ortak konuşulan konu gerek live stream'lerden gerek katıldığımız toplantılardan her toplantıda olmasa da Temzil hakkıyla ilgili, barajın kaldırılmasıyla ilgili evet. ee, pek çok soru işaretlerine de e, sahip insanlar. Evet, Sona Tekin şu anda bizlerle beraber. Telefon hattımızda daha doğrusu. İyi akşamlar, sonra Merhaba İksel. Merhaba, Sona. Hoş geldin programı. Merhaba, merhaba. Evet, Yorcu Parkı'ndasın. iki akşam da ilk akşam. Beraberdik zaten ee, ilk başta insanlar gelip tam böyle bir ne yapacaklarını bilemiyor haldelerde forumun kendi kültürü de kendi kendiliğinden oluşuyor çünkü baştan dayatılmış şeylerde e, nasıl söyleyeyim kurallar direktifler de yok aynı zamanda ama dün biz orada olamadık aktarır mısın nasıl gelişti her şey nasıl bir kalabalık var Kadıköy civarında? Kervan yolda düzülür derler ya sanırım öyle bir süreç yaşanıyor. Ve de evet. e, dün akşam gittiğinde senle bir önceki gece e, şahit olduğumuzdan çok daha farklı bir tablo vardı. Bir kere çok daha fazla insan vardı. Hı hı. Ve ilk gece hoparlör e, şey, megafondan ses yeterince duyulamıyordu. Oysa ikinci gece ses sistemi getirilmişti. Hı hı. Evet. ...dolayısıyla insanlar çok daha rahat duyabildiler. <gülüyor> çok güzel bir katılım vardı ve de çok güzel mesajlar verildi. Evet, notların vardır illa ki. Biz az mesela şeyden bahsettik, Üsküdar'la bir telefon bağlantısı yaptık. Şimdi, evet, Evet, bir yandan da hani farklı mesela Üsküdar'ın Haydarpaşa mesela yan yana gelmesi söz konusuyken... ...aynı zamanda... Şu günlerde çok sıkça konuşuluyor ya yani medyanın trenişe yer vermemiş olduğu mahallelerin esasında kendi içerisinde yeni tür bir iletişim ağıyla bu sansürün de önüne geçebileceğine dair ümitleri de var mesela Üsküdarlıların. Bu forumlar bir yandan bu işe de yarıyor gibi geliyor yani hani dediğin gibi megafonla mesajlar geliyor ama bir yandan zaten insanlar sürekli bir şeylerle yüz yüze karşı karşıya haldeler hatta mücadele diyelim mücadele halindeler. Parkta bir araya geldiklerinde de bunlar paylaşılıyor esasında. Senin kafandaki esas şey neydi? Aa, nasıl diyeyim? Dert oraya giderken dillendirmek istediğin. Benim derdim bu aralar seçim barajı ve seçim yasasının değişmesi ve insanların oy verme konusunda daha bilgi, bilgi sahibi olabilmek için bir kaynak gerekmesi durumuna biraz takmış durumdayım. o yüzden ben Hı -hı. de gündem olarak bu konuyu alı. E, Alo. Alo. sonra evet son dediğini duymadık ama sanırım gündem'e e, bu yüzde on barajını e, ...sunduğunu söyledin ...forma değil mi? Evet evet Hı -hı. evet. Yani... E, dün farklı bir şeylerden bir tanesi de şuydu e, hani bu süreçte e, öğretmen olmayalım öğrenci olalım hepimiz park sorunları da ben park meclisi diyorum buna ve katılanlara da park vekilleri diyorum hepimiz için çok heyecan verecek süreç nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz evet beraber katılarak göreceğiz tabii ki ama bu şeye geri dönersek baraj mezununa geri dönersek aslında hani sandık konusu başbakanın da çok dile getirdiği bir konu esasında hani sandıkta görüşelim gibisinden konuşuyordu evet. bütün bu direniş boyunca yani bir yandan da kervan yolda düzülür diyoruz ya hani aslında orada oluşan şey yani parklarda oluşan şu anda yeni e, politika tam da bildiğimiz anlamında e, eski politikaya benzemiyor. Yani bir yandan seçimlerden başka türlü alternatifleri de e, içinde barındırıyor de, diye düşünüyorum. Ben esasında bu %10 barajı gene de e, önemli ama sanki e, eski bir anlayışı temsil etmiyor mu sence yani sandığa gitme konusu? Ee, muhakkak yani e, parklarda dile getirilen düşler hayal gerçek inşallah bir gün dönüşürse bambaşka bir dünyada yaşadığımızı fark edeceğiz ki zaten bir sabah uyandık ve dünya bir, bir hayli değişmişti Ondan yüzden evet. çok daha e, güzel şeyler göreceğimize inanıyorum ama sonuçta seçim barajı olarak bak, bak, bakmayalım bence e, çünkü kullanılmayan veya e, ...geçersiz oyların... ...çok hı hı. Iı, evet. önemli bir etkisi var... Dolayısıyla evet. insanları bu konuda bilgilendirirken, sadece kullanılmayan oylar kullanılsa ve geçersiz oylar geçerli kullanılsa bu çok büyük bir e, fark yaratır. Çünkü bu oyların toplumu CHP'nin oyundan çok daha fazla. Evet e, bu açıdan aslında söylediğin epey önemli bir de şey noktası var aslında. Yani e, ilk biraz önce söyledi ya yeni siyaset biçimleri diye e, bir yandan seçim barajı e, e, konusunda bir baskı oluşturabilmek iktidar, iktidar mekanizmalarını çok önemli. Ama bir yandan da yerel örgütlenmelerin güçlenmesi açısından zaten bu e, Park buluşmaları, park forumları epey önemli olacak. Yani mahalli yeri örgütlenmelerin sonra bir araya gelerek bu e, yeni toplumsal muhalefeti başka bir dinamiğe çekme çabası. Bu noktada şey düşünüyorum. Yani aslında her forumda da konuşuluyor diye tahmin ediyorum. E, orada konuşulanlar notlar yavaş yavaş zaten dökülmeye başladı. Parklar bizim blok sitesinde çoğu parkın e, konuşma e, tartışma notlarına dolaşmak mümkün. Ama sonra bu notlar nasıl bir araya getirilecek ve bu buradan nereye evrilecek sence? Mesela dün bununla ilgili konuşuldu mu bir şeyler Yorucu Parkı'nda? Yani bunu konuşmak için henüz erken olduğu hissiyatı vardı parkta da. Çünkü şu anda insanlar tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar ve günden güne çok hızlı bir şekilde devriliyor. Şu anda hani bunu kestirmek çok kolay değil ama workshoplar yapılması düşünülüyor. Sonuçta herkes kendi gündemini getiriyor ama bunu bize zaman gösterecek diye düşünüyorum. Sonuçta saat insanların... Fikir avuç yapabilmek için bir araya gelecekleri bir alan olması bizim için mucize gibi bir şey ve orada herkesin birbirini dinleyebilmesi. Evet. Dün yine parkta konuşanlardan biri de şunu söylemişti. Bazı arkadaşlar aceleciler hemen kararları alalım, aksiyona geçelim. Bir konuşma dedi ki biz yıllardır susuyoruz, bırakın konuşalım biraz ikimizi dökelim haftaya karar alırız. Evet, Hı -hı. evet. Hemen maç konuşmak yani şu an aslında öyle diyebiliriz sanırım ve paylaşmak. Evet. evet. Az evvel... paylaşmaktır diye düşünüyorum Hı -hı. ve de herkesin kendi yüreğindeki şarkıyla dans etmesidir. Bakalım nereye götürecek bizi bugünler. Sağ ol sona görüşürüz yakın zamanda. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Evvel. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. ol sana Evet, de Yoğurtçu Parkı'nı dinlemiş olduk. Aslında şu anda anladığımız kadarıyla tabii diğer parklarla da konuşup e, ki ilerleyen günlerde bunu yapmak azmindeyiz. Umarım olabil, olabildiğince çok insana e, ulaşırız parklarla ilgili bilgi alabilmek için. Ama şu anda e, ne zamana ne kadar devam edeceği belli olmayan bu forumlarda amaç... ...bir şekilde fikir, bilgi ve deneyim paylaşımı... ...özellikle bu son iki haftanın paylaşımı... ...ben dün Maçka Parkı'nda çok kısa bir zaman geçirdim... ...çok fazla zaman geçiremedim maalesef ama... ...orada e, her ne kadar... E, ...işte bu SAR hareketleriyle... ...başka bir mevzuya geçelim... Evet, evet. E, ...kabul edilmemiş olsa da... ...bir e, kadın e, katılımcının... ...söylediği şey, biz çok çabuk... E, ...karar almaya çalışıyoruz ama önce şu yaşadığımız... ...şeyleri bence bir konuşup paylaşmalıyızdı... Bununla ilgili görüşler de ama bir yandan eyleme aksiyonu ve sonrasında somut taleplere geçme yönelik çabalar da var. Bu işte bilgi bulutunun içinden bir şeyler de çıkacağını umarak ve tahmin ederek aslında bu 22 küsür günlük direnişi gördüğümüz kadarıyla tahmin ederek aktarmaya devam edeceğiz. Çok farklı zaten yani her parkında kendine özgür nitelikleri var bunu da söylemek lazım. İlk önce Abbasar Tabii. Parkı ile başlamıştı ve şu anda en büyük kitle de orada gibi gözükmekte. Yoğurtçu Parkı da gerçi aynı şekilde kalabalık ve böyle yerlerde esasında insanlar kendi fikirlerini daha kolayda özellikle kalabalık içerisinde olmanın verdiği heyecanla diye de yorumlanabilir bu Dil, dile getiriyorlar büyük ses sistemleri vesaire de yapıldı ama dediğim gibi farklı yerlerde toplantılar da var İstanbul'un dört bir yanında toplantılar var burada en azından tespit edebileceğimiz iki şey var insanlar konuşmak istiyor Konuş, konuşmak için de tabii ki öncelikle yan yana gelmek istiyorlar yan yana daha çok insanın da kalabalık bir şekilde yan yana gelmesi şu açıdan e, önemli. Gezi evet. Parkı gerçekten dağıtıldı ve tüm İstanbul'a dağılmış vaziyette. Ankara'da da bu arada toplantılar e, devam ediyor. Bugün Ok'tan bir derleme var. Kızılay'da, Dikmen'de, Batı kentte, Mamak, Keçiören, Çay yolu, Eryaman, Bahçedevler, Hilmi Caddesi ve 100. yılda çoğunlukla hepsi 9 e, olmak üzere forumlar gerçekleşecekmiş. İstanbul'dan tabii ki taşması genel bir insan ihtiyacı olduğu için gayet de beklediğimiz bir şeydi. Bunu da haberleri yavaş yavaş hedefinize ulaşıyor. Evet, Parklar bizim nokta ya da Twitter üzerinden @parklarbizim bizim e, bu hashtag işareti parklarbizim'den bizimden e, takip etmeye devam edebilirsiniz siz de parklarda olan gelişmeleri. E, şimdi biraz daha sinemalardan geçeceğiz Melis Behlili ama belki öncesinde bir parça bile dinleriz. Bugün iki tane haberden çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, bir analoji gibi görünmesine ama aslında... E, birbirine benzeyen e, diyebiliriz. İki belediye başkanının açıklaması bugün yayınlandı. Biri e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, e, diğerisi Rio Belediye Başkanı e, Eduarda Paes açıklama yaptı. Dokuzuncu, pardon onuncu gününe girdi Brezilya'daki e, 25 beş centlik toplu taşıma zamı üzerine başlayan eylemlerik ve onunla ilgili olarak Eduarda Paes diktatörlükle yönetilen bazı ülkelerde gerçekleşen gösterilerle Brezilya'daki gösterileri karıştırmayalım demiş Brezilya'nın e, göstericiler kontrol altına almak isteyebiliriz demiyoruz. Brezilya'daki protestocuların gösteri yapma ve istediklerini söyleme hakkı vardır. Ee, açıklamasını yapmış. Bugün içinde Kadir Topbaş da bundan sonra bütün projeler halka anlatılacak ve görüşleri alınacak açıklaması yaptı. Bir otobüs durağının yeri bile değişse halka sorulacak. yolda ve güzergah değişikliğiyle ilgili bilgi verilecek dendi. Aslında bu iki haber e, neoliberal politikalar içinde iktidarın tavrını belirlemiyor ama aslında tam tersi bu e, iktidarın. Belki PR çalışması diyebileceğimiz halkla ilişkiler, kriz yönetiminde halkla ilişkiler açısından nasıl farklı tutumlar da gösterebileceği açısından bence önemli. Belki de Türkiye'deki deneyimin ardından belediye başkanı böyle bir açıklama yapmıştır. Çünkü bu e, Rio'daki durumlarla ilgili sonrasında 18 yaşındaki bir öğrenci Camila Sena'ya sormuşlar. Bu artık ulaşım ücretleriyle alakalı da değil zaten. İnsanlar bu sistemden o kadar iğreniyor ve bundan o kadar bıktı ki değişim istiyor demişler. Yani aslında e, toplumsal talepler temel olarak her yerde aynı ama kriz yönetme açısından farklı yaklaşımların belki de krizi önleyici <gülüyor> olabileceğini de görüyoruz. Ya ama yine de şunu da söylemek lazım. Sokağa çıkanlara daha yakın duran bir belediye başkanından bahsediyoruz diyor her şekilde. Tabii. Yani e, Çünkü şu anki iktidarın da kendince bir kriz yönetmeye çalıştığı çok aşikar ama bunun çoğunlukla komplo ve 28 Şubat terimleriyle götürüyor. Sokağın sesine tamamen kapalı. Temel fark da burada. Evet. Ah, gözüküyor. Yoksa ik, bence ikisinin de birbirinden birbirinden çok da bir farkı olmasa gerek sonuçta siyasi iktidar e, oldukları için. Ama Joe Belediye Başkanı e, biraz daha Hadi. göstericilere bir iki adım daha yakın Evet işte e, o yüzden söyledim halkla ilişkiler konusunda belki birazcık daha deneyimli olabileceğini söyleyebiliriz. Yoksa sanmıyorum ki Brezilya'nın e, hmm. uygulamaları politik, siyasi ve, ve yerel anlamda belediye uygulamaları e, İstanbul'dan çok da farklı olsun. Ama işte yönelim yani üstlük ve yöntemin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durum. Bize. Evet yani ne şiddet ne de aslında hani travma severlik yapmak adına değil ama bir şekilde dinlenmiyor olmakta şu anda İstanbul'un dört bir farkında Yan yana gelen insanları bir araya getiren temel faktördü ve yeni politikanın koşulda ancak böyle mümkün Bu da bir başka türlü bir gerçek esasında açık, açık dergi, dergi.